Gizli sadaka veren kimse. Yedi, kendi başına kaldığında Allah'ı anarak gözyaşı akıtan kimse. Hadis 660 Abdullah İbni Amr İbni'l-As'tan Allah onlardan razı olsun. Rivayet olunduğuna göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.